Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz buyurmaktadır. İman ettikten sonra imanın tekrar yenilenmesinin için lüzum hissedilmektedir. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız? Mustafa Mektubatta ceddidü imaneküm billahi illallah diyor soruyorlar talebeler Refetullahul sahabe gibi kimse. O da diyor insanın her an dünyaları değişiyor. Vücudunun zerreleri değişiyor. Molekül yapısı değişiyor insanın. Sürekli insanda bir harap olma, bir çözülme, bir de rejenerasyon. Sürekli yenilenme var. Şimdi imanını yenilemek suretiyle vücuduna gelen bu misafir atomlar, elektronlar filan, oluşan moleküller bunlar, onun imanın yenilemesiyle onlar da tenevür ediyorlar. Yani meselen bir buyanı var. Bir bu zaviyeden bakılacak olursa bizim her gün hakikaten, böyle vicdanımızın derinliğinde duyabileceğimiz, imanımızı bir yenilemeye ihtiyacımız var. Bir de her gün bizim için yeni bir gündür yani ve her gün biz de yeni bir insanız. Dün imanda böyle kemale ermen meselesi bugün için belki bir referans olabilir de fakat bugün için her şey ifade etmez. Dün öyle bir inanmıştım ki ben, hakikaten öyle olabilir bazen yani. Gerçekten böyle başımı kaldırdığım zaman İsraf'ın nazametle hikayeni görecek hale gelmiştim. Dünden bugüne çok az şey kalır ve hiçbir şey kalmaz. Bugün siz o ufku yeniden yakalamaya çalışmalısınız. Bu mesele var. Yani her gün sizin için yeni baştan deyip nefsine diyeceksin ki hele gel şöyle seninle bir saat iman edelim diyeceksin. Yeniden nefsine diyeceksin bunu. Vicdanını nefsine karşı konuşturacaksın. Bu da meselenin tabii bir yanı. Yani her gün zatül ül ayrı ayrı nimetlerini görüyoruz. Ve her gün küfre ait, şüpheye ait, tereddüte ait, nifaka ait değişik şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dünkü o mevzudaki donanımız bugünkü hadiselerin altından kalkamayabilir. Ve aynı zamanda biz bugün Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği o lütuflara masaliyetimizin hakkında eda etmemiş oluruz. Ve aynı zamanda ayrı bir şey daha var. Bugünkü ufkumuz dünden farklı olabilir. Yani bir sürekli ona kullukta bir helezonla yukarıya tırmanıyorsak, yükseliyorsak şayet, dün benim ona ait asarı, tecelliyatı temaşa ettiğim menfes çok farklıydı, çok aşağıdaydı. Bugünkü daha farklı olabilir. Yani ben şimdi buradan gördüğüm üluhiyet hakikatına karşı daha farklı bir saygıyla teveccüh etme mecburiyetindeyim. Arz edebildin mi bunu? Yani herkese göre, herkesin Allah'ı bilmesi ve tanımasına göre bir münasebeti vardır. İnsan biraz onunla ne münasebet içindeyiz? hangi menfezden onu temaşe ediyorsa durumunu ona göre ayarlama mecburiyetindedir. İnsanların, insan hayatlarında da bu böyledir. Öyleyse biz işte dün şöyle inanmıştık, böyleydi bu. Veya atalarımızdan takliden aldığımız iman, yani dün nerede duruyordu, bugün nerede duruyor, farkında olmadan başlayın, aptalca yaşama. Bu gerçekten bir aptallıktır o. Dolayısıyla her gün o mesele yeni bir şeylerle katkıda bulunmak lazım. Onu yükseltmek lazım. Her gün biraz daha Allah'a kurbiyet meselesini mülazaya alıp ona doğru yürümek lazım sürekli. Şimdi bu da bir tecdit oluyor yani insan her gün demek, kendisini <gülüyor> yeniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zerre dediği şey Yani dün sen tevarüs ettiğin o imanla böyle işte bir dönemde Mekke'ye geldin inandın. O inançla belki onun şahsında hepimize söylüyor efendimiz. Siz o inançla kanaat eder, o inançla kalırsanız hadiseler ve zaman karşınızı öyle şeyler çıkarır ki siz onlarda çok yıpranırsınız, çok aşınırsınız. Kırılmalara, çatlamalara maruz kalırsınız. Yürüdüğünüz bu yolda, içinde yüzdüğünüz bu gemiyi sürekli bir yerde yer restore etmezseniz bu derya çok derin yani. Sahili selamete varamazsınız böyle o hatalarla, o isyanlarla, onu sürekli erip alamakla, tahrip etmekle, bu açıdan böyle bir deryada, şu dünya deryasında, değişik tehlikeler içinde, tehlike dalgaları içinde, değişik düşmanlar karşısında, şeytan gibi, nefis gibi, şeytan ve nefsin temsilcisi bir kısım insanlar gibi düşmanlar karşısında, eğer geminiz sağlam değilse, alaburu olabilir Allah. Bir yerde bir şeye çarpar ve batarsınız, o bakımdan yenile diyor. İnsan her zaman kendisini kontrol etmesi lazım. En küçük şüpheye içinde meydan vermemesi lazım. O zaman sen ne varlığından dem vuruyorsun? Akif de bu tabiri kullanır. Bugün kendi varlığından vuruyorsun dem. Yarın toprak kesilmiş, varlığından fışkırır matem diyor. Bakma kablistanın sâhî tuşuna dur da kulak ver bir kere nâlâ hamuşuna. Bugün öyle ama yarın işte toprak kesilmiş varlığından fışkırır matem sen busun. Ne varlıktan den vuruyorsun? Kendi varlığından şüphe edebilirsin. Fakat ondan asla yani. Varlığından şüphe etmek tabii bir yana her an onu hazır ve nazır göreceksin yani. El ayak hareketlerin konuşurken, otururken, kalkarken o var diyeceksin. Her şey onun varlığı esas alınarak ona göre planlanacak, ona göre programlanacak. Şimdi buna göre insanın belki her gün değil, her saat kendisini yenilemesi icap eder. Cedidi sefine feynnel bahra amikun. Vekuziz zade kamilen feynnel sefere va'idun. Zadını tas tamamak çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Upuzun bir yolculuk, kabir, berza, mahşer. Oralarda sana zad-ı zahireye ihtiyaç var. Vekaffi fil himle feynnel agabete kevudun. Dünya adına yükünü elinden geldiğince hafif yap, tırmanma mecburiyetinde olduğun dağ çok saktır, diyor. amele, الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِدَ وَسِيْهُ Amelinde de halis, öz yürekli. Tamamen ona bağlılık içinde her şeyini yerine getir. Çünkü o her zaman seni görüyor ve gözetiyor. Ayıp değil mi? Onun nazarı altında kulluk yaparken... Başka küçük mülazalarınızı itibara alıyoruz. Hiç kimsenin görmediği, bilmediği dakikalarda kalkın, elinizden geldiği kadar huşu dolu bir kalple başınızı seccadenize koyun, içinizi ona dökün. Ya Rabbi senden seni istiyoruz deyin. İnsanın tavırlanda davranışlarında huşu olması, daima saygılı durması, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatması. Gözlerin içine baktığınız zaman bile bu gözler Allah'ın varlığına şahit denecek şekilde Allah'ı hatırlatması. Hakiki müminin ölçüsü de odur bildiğiniz gibi. İza rû'iye Allah. Ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bu biraz marifetle mefsude mütenasiptir. İnsan Allah'ı ne kadar biliyorsa, ne kadar ona yakın duruyorsa, ne kadar huzurunda olduğu şuurundaysa, o kadar tavır ve davranışlarında da huşu eski ifadesiyle numayan olur. Ama taklitten bir türlü kurtulamıyorsa yani bir cami hariminde doğduğu, bir Müslüman ailede doğduğu için bazı şeyleri yapıyor, bazı şeyleri bilmiyor, bazı şeyler okuyor da fakat o düşüncelerini söküp kendisi yapmamış. İman abidesinin mimarı kendi değil. Birileri getirmiş oraya işte bir şey yapmacık bir şey koymuşlar. O da Başkasına ait o sera arkasında kendisini mümin zannediyor. Akide imamlarından bazıları böyle bir imanı makbul saymıyorlar. Buna mukallidin imanı diyorlar. Fakat bazıları Allah'ın rahmeti geniştir. Belki böylelerini de affeder diye, inanmada, düşünmede, okumada, bazı değerleri kabul etmede, hatta hayatı tekmineye müteala etmede, şekli ve suri olan insanlar, kim bilir Allah bunları da affeder demişler. Rahmetin enginliğine bağlamışlar. Esasına gelince herkes kendi anının imanının mimarı olması lazım. Onu sen kurmamışsan, taş taş üstüne sen koymamışsan, sen inşa etmemişsen, her taştaki ruhu ve manayı eğer bilememiş, kavrayamamışsan sana ait değil o. Sana ait olmayan şey de bir gün çeker gider, seni yapayalnız bırakır. Neticede öyle bir yalnızlığa maruz kalmamak için... Kendine ait o dünyanı kendin kurman lazım senin. Bu da tahkik imandır. Bu da sadece deliller okumakla olmaz, sindirmeyle olur. Vicdanda duya duya hissede de Üstadın mülazası çok farklı değil. Havam için deliller üzerinde duruyor. Fakat görüyorsunuz çok yerde vicdandaki nokta-i ve nokta-i istimdada vurguda bulunuyor. Evet, öyle bir iman derinliği aynı zamanda huşu demektir, harşet demektir. Bu sadece bizim gibi müftediler için bir zadut tarik değil ve zuhru ahiret değil. Aynı zamanda müntehiller içinde Allah'a yaklaşmış, vasul illallah olmuş, üns billah şerefiyle şereflendirilmiş. Onların da temkin ve teyakkuz içinde bulunmaları, bir kısım münasebetsiz şatiyata girmemeleri için o hudu ve huşu yani huzurun adabına riayet etme, her yerde edebi koruma adına çok önemlidir.